Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihaletle TV TV.com terhadesinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bize de sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok şükür, elhamdülillah. Rabbim İyisin. iyilikler versin. Cümlemize inşallah Allah razı olsun. Hocam ilk sorumuz, e, özel bir hastane ile normal doğum olarak fiyat anlaşmıştık. Ancak son anda eşimi sezaryene aldılar ve çok şükür çocuğumuz sıhhatli bir şekilde doğdu. Ancak hastane bizim umduğumuz fiyatın çok üstünde bir fiyat çıkardı. Bir yakınım SSK'ya müracaat edip şikayet edersen paranın bir kısmını geri alabilirsin dedi. Ben de araştırdım. SSK'nın özel hastanelerle yüzdelik olarak bir anlaşması varmış. Bu sebeple bizim için bir hak oluşuyormuş. Sadece şikayette bulunmamız gerekiyor. Ve böylece ödediğim paranın bir kısmını takliben üçte birini geri alabiliyorum. Sorun, bunu almam caiz olur mu? Hastanede öncesinde fiyata razı oldum diye caiz olmadığını söylüyorlar ama bana normal doğum denmişti ve ben ona göre razı olmuştum. Sezeryan doğum için konuşmamıştım çünkü gerek olmadığını söylemişlerdi. Evet. Bu uygun mudur diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Elbette e, günümüz hukuk sisteminin bazı noktalarda kişiye vermiş olduğu hakları olabiliyor. E, ancak e, bu kardeşimizin yaptığı üzere mücerret olarak hukukun bana böyle bir hak vermesi, dini olarak da benim böyle bir hakkım olduğu anlamı taşımamalıdır ki o yüzden kardeşimiz bunu sormuş, güzel yapmış, e, Rabbim inşallah bu kardeşimizin bu söylemini diğer ümmet içinde geçerli bir hale sokar. Hmm. Çünkü bir hassasiyettir. Yani nasıl olsa hukuk bana böyle bir hak veriyor ise ben bu hakkımı her halükarda alırım demek doğru değil. Acaba din bana böyle bir hak veriyor mu? İslam fıkhı bana böyle bir hak veriyor mu? Buna bakmamızda yarar vardır. Hmm. Öncelikli olarak meseleyi irdelediğimizde hastane olsun veya başka bir muamele olsun. Neticede bu bir akittir ancak bu akit icara akdidir. Yani kira akdidir. Karşı taraf bir tedavi uygulayacaktır ve bu tedavi sürecinde de kendinizden bir bedel talep etmekte. Bunu öncelikle oturup konuşmak faydalıdır ki olması gereken budur. Çünkü İslam fıkhına göre akta konu olan şey ki bu alışverişse nebi deniyor, icara akdi ise yani kira akdi ise işte menfaat deniyor. Bunun önceden belirtilmeli yani kişi ne yapacak, nasıl yapacak, bu yapılacak olan işlem hangi şekilde olacak bu konuda en ufak bir şaibe kalmaksızın en ufak bir belirsizlik ki ileriye dönük olarak taraflar arasında tartışmaya sebebiyet verecek bir belirsizlik olmaksızın masaya yatırılmalı. Ee, tabii bunun mukabilinde verilecek ücretin de belirsiz olmamalı. Bu ücretin de sabit olmalı. Rakamsal olarak e, veya para birimi olarak veya ödeme şekli olarak ki vade veya peşin veya belli aralıklarla periyodik vade gibi bunlar net bir şekilde konuşulmalı. Eğer bunlar net bir şekilde konuşulmadan yapılırsa bir akit böylesi bir akit İslam fıkrına göre fasit olarak algılanır. Ee, buna göre fasit ahkamı bu akitte cari olacaktır. Peki böyle bir konuşma söz konusu oldu. Örneğin ben bu ürünü sizden 10 liraya alıyorum veyahut da bana böyle bir hizmet vereceksiniz, bu hizmet mukabilinde ben size 10 lira ücret vereceğim şeklinde bir konuşma gerçekleşti. Ve siz de bu konuşmayı yerine getirmek suretiyle akdi yerine getirdiniz. Yani o hizmeti bana sundunuz. Böylesi bir durumda resmiyetin müşteriyi koruma veya tüketiciyi koruma adı altına bir takım hukuk veya bir takım kanunlardan istifadeyle nasıl olsa biz bununla anlaşmıştık ama ben bunu, bu konuştuğum rakamı değil de resmiyete başvurarak, mahkemeye başvurarak daha düşük bir şekilde verme hakkım var diyerek bunu kullanacak olursa bu bir zulüm olur. Hmm. Yani birilerini kullanmakta bir başkasına zulmetmiş olurum. Niye? Evet. Çünkü rakam olarak konuştuk, anlaştık, razı geldik. Karşı tarafta ben de buna onay verdim. Dolayısıyla bu saatten sonra piyasada böyle bir işlemin kaça yapılacağının bir önemi yoktur. Çünkü tarafların konuştuğu rakam tesmih olunan, anlaşılan, dillendirilen bir rakamdır. Evet. Ancak burada şöyle bir olay olursa, işi yapacak olan kimse karşı tarafı aldatmışsa ama karşı taraf aldanmışsa ifadesini kullanmıyorum. Özellikle sözümü seçerek ifade ediyorum. Hmm. Aldatmışsa, nasıl aldatmışsa? Örneğin ben bu bardağı size satıyorum diyorum ki bak Suat Bey bu bardağı bu bahsettiğim fiyattan daha düşeye piyasada bulamazsın demiş isem sen de benim bu sözüme itimaden bunu benim konuştuğum, benim anladı, anlattığım rakamla almışsan ve piyasada bu daha ucuza olduğunu da mutlal olursan burada aldan değil, değil aldatılmış olursun. Evet. Böylesi bir durumda İslam <gülüyor> sana bir takım haklar verir. Ama benim öyle bir beyanım olmadı. Mutlak ben bunu 10 liraya satıyorum dedim. Seni yönlendirmedim, sen kendin geldin onu 10 liraya aldın ama piyasada 5 liraya da vardı. Burada aldatıldın değil, kendin ticareti bilmemen veyahut da işte bu konuda biraz daha toy olmandan kaynaklı olarak bu 10 liralık, 5 liralık bir şeyi 10 liraya almış olursun. Böylesi bir durumda fıken herhangi bir yaptırım hakkın olmaz. Aldatma ve aldatılma bu ikisi çok önemli evet. bir farktır. Ancak soruya baktığımız zaman soruda diyor ki ben hastane ile anlaştım. Ki bu tıbbi bir müdahale yani çocuk doğum olayı olacak. Tabi bunun da iki yöntemi var. Normal bir doğum ki bunun ücreti elbette farklı olur. Bir de ameliyatla olan doğum bunun ücreti de diğerine nispetle elbette farklı olacaktır. Ama baktığımız zaman sizin hastanızın verilerine ve eşinizin işte kriterlerine baktığımız zaman normal doğum ile biz bu işi halledebiliriz diyor karşı taraftaki doktorlar veya o heyet ve buna göre bir bedel biçiyorlar, bir rakam biçiyorlar ve siz de bu rakamı anlaşıyorsunuz. Böyle bir rakamı anlaştıktan sonra bu rakam üzerinden sizden ekstra bir bedel talep etmek durumlarında edecek olsalar elbette bu caiz olmaz. Ancak burada tabii bu tıbbi bir olay olduğu için keyifli olarak değil de o anda işler değişiyor, farklı olaylar ceyran ediyor. Her ne kadar biz normal doğum ile bu iş halledebiliriz desek de ameliyat anında veya doğumhanede işler değişebiliyor. Böylesi bir durumda biz bunu ikinci şık olan işte ameliyata çevirme imkanı da olursa bunun bedeli noktasında konuşmuş olmamız veya olmamış yani konuşmamış olmamız neyi değiştirir? Bildiğim kadarıyla e, hastaneler, özel hastaneler ee, bu noktada her ikisinin de fiyatını verirler evet. ee, ancak bir tanesi <gülüyor> üzerinde anlaşılır ama olası bir durumda yani doktor çünkü içerideyken diğer bir durum söz konusu olduğu zaman hemen ben bu hastanın velisini bulayım onunla gideyim bir akit yapayım böyle bir şey imkan olmaz Yok. çünkü o anda karar vermesi gerekir ve bu kararı verebilmesinde de öncesinde sizden bir yetki alıyor yani bir onay alıyor. Ki muhtemelen hastanenin imzalatmış olduğu kağıtlarda bunlar vardır yazılı bir şekilde. Evet. Yani bu şartlar eğer tahakkuk etmeyecek olursa gerekli olan müdahale neyse yapılsın. O müdahalenin de önceden fiyatı tespit edilmiş ise yani önceden size işte A müdahalesi şu fiyat, B müdahalesi bu fiyat biz A müdahalesini yapacağız ama olası bir durumda B müdahalesine de geçebiliriz demişlerse siz de nasıl olsa o B müdahalesi olmayacak, A müdahalesi olacak niyetiyle ona göre bütçenizi hazırladınız ama ameliyathanede işler ters gitti B müdahalesi olduğu zaman burada konuşulan rakamı vermek zorundasınız. Devletin veyahut işte bazı kurumların size vermiş olduğu bir takım hakları kullanarak karşı tarafa ödediğiniz ücreti geri almanız elbette bir zulüm olur. Hı hı. Ama yok şöyle olmuş ise ki bunu bir varsayım olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla hastanelerde bu net bir şekilde tespit ediliyor. Yani A rakamı A müdahalesi için bir rakam verildi ama B müdahalesi için bir rakam verilmedi. Hı hı. Çünkü bazı şıklar olabilir B, C, D şıkları da olabilir. Bunlar için bir e, fiyat e, seçeneğe verilmedi, böyle bir pazarlık olmadı, sadece işlem işte A müdahalesi ve bunun üzerine anlaşma oldu. Ama içeride işler ters gitti, işte B müdahalesi, C müdahalesi veya D müdahalesi olma ihtiyacı oldu ve bunu yaptı. Ki yapması da gerekiyordu zaten çünkü sağlık bir durumudur bu neticede ve keyfi bir uygulama değildir. Böylesi bir durumda fiyat konuşulmadığı için öncesinde eğer konuşulmamış ise tabii bunu bilmiyoruz. Konuşulmamış ise, o zaman normal böyle bir hastanenin, yani bu lükslükte, bu hizmeti sunan bir hastanenin böyle bir muameleyi piyasada ne kadara yapıyor ise, bu bedelden fazla bir bedel talep etme hakkı olmaz. Buna ejrimi sil tabiri kullanır evet. fıkıh dilinde. Ha, bunun tespiti de belki bir bilir yani bilir kişi olabilir veya hatta bir işte hükümete şey denilebilir buna. Ee, tahkim meselesi denilebilir hmm. veya resmi bir takım makamlar olabilir. Yani bu bağlamda eğer o kurum sizden mutadın dışında bir rakam talep etmişse ki öncesinde konuşmadığınızı varsayacak olursak Mutadın dışında bir rakam talep etmişse bu rakamı siz e, diğer yerlerle görüşerek normal piyasada bu vasıflarda bir hastanenin alması gereken rakamdan fazlasını almışsa onu talep etme hakkı fuken doğar olur. Resmiyeti kullanarak onu talep etsin. Ama yok dediğim gibi fiyatı önceden size zaten söylemişlerse. Ona göre siz anlaşma ve mütabaka sağlamışsanız ama o muamele olmayacak diye çok da önemsememişseniz bu sizin bir probleminizdir. Yani buna hazırlıklı olmamanız, konuşulan bedele razı gelmemeniz anlamı taşımamaktadır. Dolayısıyla o konuşulan rakam neyse onu verirsiniz. Ama bir rakam konuşulmamış da bir fiyat çıkartılmışsa o zaman böylesi bir durumda piyasa değeri neyse böyle bir muamelenin hmm. o, o fiyatı sizden talep edebilir ama o fiyatın dışında bir bedel talep edecek olursa elbette bunun o fazlalığını geri talep edebilme hakkınız yetkili kurumları kullanarak böyle bir hakkınız fıkhen de olabilir. Çoğu zaman e, tabii ki o e, dolmhaneye girmeden önce falan ya işte hastanın yakınından, işte eşinden, annesinden, babasından bir imza alınıyor. Tabii evet. o heyecanla insanlar ne imza aldığını bilmiyorlar. Evet. O aslında imza attığı kağıt içerisinde birçok ee, Hak veriliyor ama öyle olsa bile e, muhtemelen o resmiyet açısından e, hastaneyi tam anlamıyla bir koruma altına almıyor ki, e, çünkü hasta şikayet etmesi durumunda bazı yaptırımlar olabiliyor. Burada bahsedildiği evet, üzere. Evet, üzere. O yüzden burada asıl bizim ilgileneceğimiz nokta akit öncesinde yani bu işleme girişmeden önce seçenekler masaya yatırılarak her bir seçenek için bir fiyat verilmişse ve o fiyatta mütabakat sağlanarak sadece bir seçenek tercih edilmişse normal şartlarda diğer seçeneğe geçiş yapmamaları lazım. Normal bir akit olsa bu böyledir. Evet. Yani ben arabamı sana getirdim dedin ki işte arabanın şu parçası değişecek. Bunu işte ben e, tamir edersem fiyatı 10 lira ama yeni bir parça koyarsam fiyatı 20 lira deseniz bana iki seçenek sunsanız ben desem ki tamam tamir et bu şekilde anlaştık 10 liraya. Bunu bitirdikten sonra siz kendiniz hiç bana sormadan ben yenisini takayım da 20 liraya alayım deseniz bunu hakkınız olmaz. Evet, evet. Çünkü bu sizin iradenizde olan bir şey, bir tercihinizde olan bir şey. Adam 10 lira verse 10 lirayı almak zorundasın. Yani, çünkü 10 liraya anlaştım. Evet. Ben sana yeni tak demedim ki ta tamir et dedim. Evet. Ak, yaptık. Ama ben sana demiştim yenisinin fiyatı bu dedin ama ben yenisini yap demedim ki sana. Yani anlaşma bu şekilde. Evet. Ama tıbbi müdahale böyle olmayabilir. Yani nasıl tıbbi müdahale böyle olmayabilir? o ameliyat hanında işte A müdahalesi bu fiyat, B müdahalesi bu fiyat ama e, hastanın tabiatı veya hastanın seyrine göre müdahale bazen mecburi olarak B seçeneğine gidebilir. Hmm. Ama araba için mecburi olarak illaki sıfır e, parça takacaksın diye bir mecburiyet yok. Velev ki öyle bir şey olsa bile o halde bırakırsın arabayı sorarsın. E, sorarsın. Çünkü burada bir, e, kan kaybı olmaz, bir sıkıntı olmayacak. Bir hasta gibi, bir can gibi bir sirayet olayı olmayacak. Dolayısıyla bu iki icare de birbirine ayırmamız gerekir. Yani tıbbir bir müdahalede evet. o geçiş elbette oradaki sahada olan, bizzat o ameliyatta olan doktorun inisiyatifindedir. Başka yapılacak bir şey yoktur. Dolayısıyla o bir geçiş yapıyor ise ve geçiş yapmış olduğu şeyde daha öncesinden konuştuğunuz ve anlaştığınız bir rakam varsa bunu elbette vermek zorundasınız dememizde fayda var. gibi ecrimisil olayı zaten var. Onu Ama da... e ecrimisil yani fiyat konuşulmamışsa, fiyat konuşulmamışsa. Konuşulmuşsa o zaman normal konuşulan bedeli vermesi gerekecektir. Evet. Bir diğer sorumuzda da Blue çağına girmemiş kişinin namaz kıldırması sahih olmadığını biliyoruz. Bir ortamda böyle bir şey olduğunda... Bu bilgimizi söyledik. Orada bulunanlar bunun farz namaz için olduğunu, teravih ve bayram namazları ve nafile namazlar için çocuğun imam olabileceğini söylediler. Bu doğru mudur? Henüz bali olmamış ilim talebesi bayram namazı kıldırabilir mi? Evet. Bazı köylerde e, uygulandığını <gülüyor> görüyoruz. Özellikle hem talebelerin yetişmesi hmm. anlamıyla. Tabii bu konuya baktığımız zaman aslında bu konu fıkıhtaki bir kuraldan kaynaklı tartışma olarak karşımıza geliyor. Mezhepler açısından da bu böyledir. Özellikle Şafii mezhebini ele alacak olursak, Şafii mezhebine göre cemaat ve imam arasındaki diyalog tabiri caizse sureta olan bir diyalogdur. Yani imam cemaatin namazını tekefül etmemiş, cemaatin namazını üstlenmemiştir. Cemaat kendi namazını kılmakta, imam da kendi namazını kılmakta. Hatta bu sebepten dolayı imam efendi de kıraatta bulunacak. Cemaat de kıraatta bulunuyor şafi fıkhına göre. Dolayısıyla imam ile cemaat arasında ittihat şartı yok, birlik şartı yok. Yani imam bulu ermemiş bir çocuk dahi olsa şafi fıkhına göre arkasındaki cemaat bulu ermiş olsa dahi ona iktida etmesinde, ona uymasında bir mani olmaz. Hmm. Keza imam e, öğle namazının farzını kılıyor veya işte e, diyelim ki kaza namazı kılıyor siz arkasından günün vaktini kılabilirsiniz veya farklı bir kaza namazı kılabilirsin veya imam nafile kılıyor sen farza iktidayla ona uyabilirsin yani netice olarak imam ile camiye aynı namazı paylaşma mecburiyeti söz konusu değildir şafi fıkkına göre evet. bunun sebebi imam efendi cemaatin namazını tekefül ederek kabullenilmemesi, herkes kendi Fâtiha'sını hmm. okuması, herkes kendi kıraatını yapmış olması. Ama Hanefi mezhebinde durum böyle değildir. Hanefi mezhebine göre e, İmam Ebu Anife Rahimullah'ın adında imamın namazı, yani imam arkasındaki cemaatin namazını da tekeffül etmiş, üstlenmiştir. Dolayısıyla bu sebepten dolayı arkasındaki cemaat kıraat yapmayacaktır. İmamın kıraatı, cemaatin kıraatı olarak telakki edilir. Hatta Ebu Zehra e, menakibinde yani Ebu Hanife Rahimullah'ın hayatını kaleme aldığı bir kitabında naklediyor. E, konumuzla alakalı olarak değildi ama e, bir mesele olarak paylaşmakta fayda var. Evet. Diyor işte bir grup insanlar geliyor Ebu Hanife Rahimullah'ın yanına sistemce bir şekilde ve tartışma gayesiyle sen cemaate uyulduğu zamanda cemaatin kıraat yapmamasını söylüyormuşsunuz. Fatiha okumamasını söylüyormuşsun. İmamın fatihasının, imamın kıraatının cemaatin de kıraatı olacağını söylüyormuşsun. Bunu söyleyen sen misin diye İmam Ebu Hanife Rahimullah'a çıkışıyorlar. Ebu Zehra tür menakibinde bu olayı. Onun üzerine İmam Ebu Hanife Rahimullah diyor ki, ben diyor hepinizle tartışma imkanına sahip değilim. Siz birden fazla kişisiniz, ben tek kişiyim. O yüzden bana içinizden en bilgili olanınızı, bu konuda işte sözüne itimat edeceğiniz birini çıkartın. Ben bu konuyu onunla münazara yapayım, onunla tartışayım diyor. Onlar da kendi aralarında istişare ediyorlar, bir şahsı çıkartıyorlar. Diyorlar ki ey imam bak bu bizim en büyüğümüzdür. Bu konuda en bilgili olanınızdır. Bununla tartışabilirsin. Onun üzerine İmam Ebu Hanife Rahimullah diyor ki, ''Peki ben onunla münazaramda eğer e, onu e, yani meselede haklılığımı ispat edecek olursam size de ispat etmiş olur muyum?'' Cemaat diyor ki oradaki, ''Evet diyor onun sözü bizim sözümüz diyor. O ne derse biz söylüyoruz. Eğer konuşamıyorsa o konuda biz de konuşamıyoruz.'' demektir. Ebu Hanife diyor ki münazara bitmiştir. Ben de zaten <gülüyor> bunu söylüyorum. İmam, e, cemaatin e, o konuda en bilgili olanıdır. Evet. Dolayısıyla onun kıraatı bizim kıraatımızdır. E, onun e, okuması bizim okumamızdır. Bu sebepten dolayı cemaatin okumaması gerekir. Hmm. Tabii bu e, cevap aslında ilmi anlamda bir cevap değil. Yani bu e, neticede Ebu Hanife sadece buna dayanarak böyle bir hüküm vermiş değildir. Bu konuda hadis-i şerifler vardır, Efendimiz aleyhissalatu vesselam uygulaması, ashab-ı kiramın uygulaması vardır. Ama karşı tarafın anlayabileceği bir tarzda bir cevap olma niteliğinde imamın yani biz kendi aramızdaki bir tartışmada bile birini kendimizi önder seçip de onun sözü bizim sözümüzdür, o bizim sözümüzü bağlar anlamında konuşuyorsak Ebu Hanife rahimullahın fıkhında da imam bu kabildendir. Böyle olduğundan dolayı Hanefi mezhebinde imam ile cemaat arasında bir birlik olması gerekir bir aykırılık olmamalı veyahut da imamın hali cemaatin halinden daha üstün olmalıdır. Yani zayıf olan bir şey, kavi olan bir şey üzerine bina edilebilir. Ama kavi olan, kuvvetli olan bir şey zayıf üzerine bina edilmez. Bu sebepten dolayı imam farz namaz kılacak olsa, arkasındaki cemaat nafile niyetiyle ona iktidar edebilir. Çünkü nafile farza nispetle zayıftır, zayıfın ise kuvvetli olana bina edilmesi mümkündür. Ama imam efendi nafile namaz kılacak olsa arkasındaki cemaat farza niyetle ona uyması sahih değildir. Niye? Hmm. Çünkü zayıf olanı kuvvetli olana bina edilmiş olur ki bu ise biraz önceki bahsettiğimiz Kur'an neticesiyle mümkün değildir. Şimdi bu talihlere baktığımız zaman e, farz olan namazlarda henüz buluğ ermemiş olan çocuğun arkasında buluğ ermiş olan kişilere namaz kıldırması sahih değil, geçerli değil. Niye? Çünkü o namaz, farz olan namaz bulu ermemiş olan çocuğa farz değildir. Yani evet. onun açısından bir nevi nafile konumundadır. Evet. Böyle olduğundan dolayı aslında rütbe itibariyle imamın namazı ile cemaatin namazı aynı mukavemette olmuş olmuyor. Yani cemaatin namazı daha kavi, daha kuvvetli çünkü farzı eda ediyorlar. Ama çocuk bulu henüz ermemiş olduğundan dolayı kıldığı her ne kadar vakit namazı olsa da neticede o kişinin namına farz bir namaz olmadığı için bu mümkün değildir deniyor. Bu konuda ee, Belh uleması İmam Merginani Rahimullah anlatıyor. Diyor ki eğer bu namaz e, farz namaz değil de nafile namaz olursa Teravih hmm, namazı teravih gibi. Namazı. O zaman bu işgal ortadan kalkar. Niye işgal ortadan kalkar? Çünkü cemaat hakkında da bu namaz nafile bir namazdır. İmam hakkında yani buluğa ermemiş olan çocuk hmm. hakkında da bu namaz nafile bir namazdır. Dolayısıyla nafilenin nafileye iktidar etmesinde herhangi bir mahsul lazım gelmez diyor. Hmm. Belh uleması bunu bu şekilde değerlendirirken daha fazla bizim meşayihimiz diye tabir ettiğimiz Mavera-u Nehir uleması ise Hanefi fukuhasından Buna doğru kabul etmeyerek şöyle bir gerekçe ortaya sunuyorlar. Evet belki namaz her ikisi de nafile olsa da Hanefi mezhebine göre nafile olan bir namaza başlamak ile o namaz kişiye farz olur. Vacibe intikal eder. Buna fıkıh dilinde izan bir şuru denir. Bu Hanefi mezhebinde var olan bir kuraldır. Oruç için de geçerlidir, namaz için de geçerlidir. Amellerinizi iptal etmeyin, e, ibadetlerinizi iptal etmeyin anlamında ayet kelimeler bu konuda referans alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında e, deniyor ki o çocuk. Her ne kadar nafile namaza başlamış olsa da başlamasıyla onu kendisine vacip kılmış olmaz. Çünkü mükellef değildir. Hmm. Onu daha sonra bozacak olsa bir daha kıl diye ona teklif edilmez. edilmez. Ama arkasındaki bulûç ermiş olan cemaat için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Hmm. Evet, iftidada başlamaları nafileydi, başlamama yetkileri var da ama o ki iftidah tekbir alarak namaza girdilerse bu saatten sonra kıldıkları namaz vacip bir namazdır hmm. o kişiler hakkında. Oysa çocuk için kıldığı namaz hala hangi namazdır? Nafile namazdır. Çünkü onun için bir şuru yani başlamakla vacibe dönme meselesi yoktur. Bu açıdan bakıldığı zaman yine kuvvetli zayıfa ne yapılmış olur? Bina edilmiş olur. Dolayısıyla maverâ nehir uleması diyor ki ister namaz farz namaz olsun, ister namaz nafile namaz olsun, mutlak anlamda henüz bluçağına ermemiş olan bir çocuk arkasında bluçağına ermiş olan bir cemaate namaz kıldırması mümkün değil. Eğer kıldıracak olursa arkasındaki cemaatin namazı geçerli olmaz diyor. Evet. Bu bayram namazı, teravih namazı şeklindeki sual ise bayram namazının İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre sünnet olması hmm, taahhukuyla, <gülüyor> yani nafile statüsünde. Teravih namazı zaten nafiledir. Ama bayram namazını biz vacip olarak kabul edersek zaten böyle bir ihtilaf söz konusu değil. Çünkü çocuğa vacip olmadığı aşikardır. Evet. Yani bunu e, berk da kabul eder. Evet. Ama bunun nafile olarak, sünnet olarak algılayanlara göre peki bir farklılık olabilir mi? İşte bu noktada Maveraun Nehir diyor ki yine bir fark etmeyecektir. Çünkü neticede çocuk ona başlasa da vacip etmemiş ama cemaat ona başlamakla kendilerine vacip, <gülüyor> vacip etmemiştir. Bu sebepten dolayı İmam Merginani Rahimullah'ın da ifade ettiği üzere bu konuda tercih edilen görüş, sahih olan görüş. Gerek namaz farz namazı olsun, gerek namaz nafile namazı olsun. E, buluğ çağına henüz ermemiş bir çocuğun buluğ ermiş olan cemaate imamlık yapması kesinlikle sahih değildir, geçerli değildir. Ama eğer bir öğretim söz konusuysa kendisi gibilerini imamlık yapsın. Yani bulu ermemiş olan kişilere imamlık yapabilir. Evet. Ama cemaat eğer bulu ermiş mükellef <gülüyor> insanlarsa velev ki kıldıkları namaz teravih namazı gibi bir namaz olsa yani nafile bir namaz dahi olsa bunun da tekrardan o imamın imamlık yapması geçerli olmaz. Peki ne olur? Tercih edilen görüşe göre cemaati namazı sahi olmaz. Evet. Tabii bu bahsettiğim Hanefi fıkhına göre. Çünkü biraz önce yani e, sualinize cevap vermeye başladığımda ilk birinci e, ifademiz Şafii mezhebi bu konuda farklı düşünüyor. Çünkü Şafii mezhebine bir göre imamla cemaat arasındaki Aynen, evet. bir ittihat söz konusu değil. Sanki sure bir birliktelik vardır. Evet. İmamın namazı farklı, cemaatin namazı farklı olabilir. Evet. Bu tabi ki bizim de Kur'an kursu okuduğumuz dönemlerde hocamız bize Hani alışkanlık olsun diye hutbeye çıkarttı, mukabil okutturur, bazen namaz kıldırtırırdı. Hatta bir defası hocamız yok dedi ki, teravih'i bir arkadaşımla beraber siz kıldırın dedi. Biz de o heyecanla ilk defa teravih kıldırıyoruz. Gittik, ondan sonra son şeyi kıldırırken, teravih'in son işte dört rekatını kıldırırken, son ikiye kaldık, orada felakla nasıl okuyacağım yerde ben nasıl okudum sonra felak okudum. Evet. Ondan sonra tabii selam verir vermez arkadan bir kıyamet koptu hoca sıralamaya dikkat etsene falan diye ondan sonra ondan sonra zaten bende bir korku oldu daha şey yapamadım yani evet. tabii güzel hassedler ama tabii ki bu tip şeyler riskleri de var. Bu anlamda cemaatine birazcık da talebe kardeşlerimize e, hani bu anlamda yeni yetişen kardeşlerimize destek olmalarında evet, şu fayda var. Ama tabii sıhat çerçevesinde eğer evet. doğruysa yani Hı -hı. henüz blu çağına ermemişse cemaat ya biz destek olalım, namazlarımızı feda Yok, edelim. Evet. Bu namaz kıldırsın dememeliz. Tamam. Blu çağına ermiş zaten evet. biz hocamıza da şunu da şey yaparız. Bazı kardeşlerimizi tabii yaşı bizden büyük. O gider namaz kıldırdı. Ya hocamız bize niye böyle şey yapmıyor diye kendi kendimize konuşurduk. Sonradan öğrendik ki işte işte Balyon W channel o meselesi varmış. Bir diğer e, sorumuzda da hocam namaz kılan kişi dalgınlığından yanına gelen birine selam vermesi namazını bozar. Evet. Namaz e, namaza aykırı bir amelin bulunmasıyla elbette bozulur. Hmm. Buna ameli kesir de deniliyor. Yani çok amelin sadır olması. Veyahut da e, yapmaması gereken, normal insanların kendi arasındaki diyalog tarzında gerçekleşecek olan ameliyelerin de namazda e, gerçekleşmesi namazı bozar. Bunlardan bir tanesi de tekellümdür, konuşmaktır. Hmm. E, bu bağlamda selam almak veya selam vermek konuşmak olarak mı algılanır yoksa neticede namazın içinde de selam vardır. Çünkü bir insan namazdan çıkacağı zaman selamla çıkar. Keza teşehhütte selam okur, sali barikler de selam vardır. Bu bağlamda bakıldığı zaman, bu namazın içinde yapılan bir zikir olarak mı telakki edilir, yoksa bir tekelüm olarak, bir konuşmak olarak mı algılanır? Her şeyden önce bir insan namazlı olduğu aklında olduğu halde, yani unutmaksızın, kasıtlı olarak selam verecek olursa, bu kimsenin namazının bozulacağı aşikardır. Burada herhangi bir tartışma söz konusu değil. Ama o anda dalgınlığına geldi. Han olur ya, insan namazlı oluyor ama kendisini namaz dışı zannedebiliyor ki bu namazın sıhhatına mani değil. Belki huşuya engeldir. E, namazda olması gereken o kalp huzuruna engel olsa da ama neticede sıhhata engel değildir. E, böyle bir durumda işte gaflet anında birine selam verecek olursa, böyle bir selam namazı bozar mı bozmaz mı noktasında Hanefi mezhebinde kıyas ve istihsandan bahsedilir. Genel kural çerçevesinde bozması gerekir çünkü selamda bir hitap vardır. Esselamu aleyke, selam senin üzerine olsun. Hmm veya sizin üzeriniz olsun Esselamu Aleyküm de dolayısıyla bu hitap bir tekellümdür, bir konuşmaktır. Bu konuşmak da namaza aykırıdır. Bu sebepten dolayı namaz bozulur görüşü kıyasın gereği. Evet. Ama bu konuda istihsan olarak yani neticede burada hitap olsa da aslında gaye hitap değil, gaye namazın içinde var olan selamlama şeklinde de düşünülecek olursa namazı bozmaz görüşü de istihsan olarak kabul edilmiş kitaplarımıza. Ama tabii yani şunu da vurgulamakta fayda var. O ki bu adam namazı kılarken bu şekilde bir gaflete kapılarak yani namazda olduğunu unuturcasına bu şekilde bir tavır takınıyorsa ki bu işlemin namazı bozup bozmayacağı da tartışılıyor ise elbette ihtiyat gereği bu kardeşimize sil baştan yeniden namazını kıl dememiz ki kıyas uygun olan da budur zaten. Bunu söylememizde fayda var. E peki biraz önce yaptığımız o açıklama neden dolayı belki bu konunun ilmi olarak evet. e, nerelere dayandırılabilir? Çünkü bizi dinleyenleri içinde gelen sorulardan anlayabiliyoruz. Bazen e, ilimle iştigal eden, fıkılla iştigal eden e, veya medresede talebe olan arkadaşlarımızın olduğunu da e, görmekteyiz. O zaman onlara cevapsa dediğinde olabilir. Evet. Ama, ama avami olarak yani fetva olarak burada uygulamamız gereken ihtiyaç sadediğinde kıyasla hareket ederek namazın bozuldu ve sil baştan yeniden namazın kılmasını tavsiye ederiz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da Evli biriyim, çocuk sahibi olmak istiyorum fakat eşim istemiyor. Bundan sebep çok strese giriyor. Çok üzülüyorum. Eşim bana zulmetmiş oluyor mu isteğine karşı durarak? Bunun vebal nedir ve benim ne şekilde davranmam gerekiyor demişler. Aslında hatırladığım kadarıyla biz bu minvalde birçok kez soruya cevap vermiş idik. Yani eşlerin çocuk noktasında aralarında anlaşmazlık çıkması durumunda... Asıl olan hangisidir, kimin sözü muteberdir veya kimin rızasının alınması esastır. Hmm. Ee, İslam fıkında evlilik ile oluşan bir hukuk söz konusu oluşur. Kadının erkek üzerine olan hakları erkeğin de üzerine olan haklarıdır. Tek taraflı bir hak sistemi yoktur evlilikte. Ee, yani erkeğin de hanımına karşı sorumlu olduğu bir takım haklar vardır. Kadının da eşine karşı, kocasına karşı sorumlu olduğu bir takım haklar vardır. Nikah akti bu iki taraftan bu hakkı üstlenmeyi bir nevi kişilere iltizam ettirmiştir. Hmm. Ee, ancak e, hem bunu niçin söyledik? Bu şu demektir, yani bir insan tek taraflı olarak, tek iradesi olarak karşı tarafın hakkına tahallük edecek bir işlemde bulunması mümkün değil. Yani örneğin ben erkeğim, benim dediğim olur. Bu da yanlıştır veya ben kadının evin içi benden sorumludur, benim dediğim olur. Bu da yanlıştır. Evet. Ee, peki çocuk noktasında e, asıl olan nedir? Şimdilik e, bu konuda hadis-i şeriflere baktığımız zaman e, mezhepler açısından da konuyu değerlendirdiğimizde işte evlenmenin e, çocukların çoğalması yönünde bir teşvik olması, neslin muhafaza edilmesi, neslin korunması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el seçiminde doğurganlılığı ön planda tutması hemen hemen ulemanın ittifak ettiği bir nokta evlenmedeki gayelerden bir tanesi de nesildir, çocuktur. Hayırlı nesillerin oluşması çünkü neticede toplumun düzgün bir toplum oluşması düzgün aile bireylerinden geçer. Aile bireylerin yetiştirmiş olduğu evlatlar eğer düzgün evlat olursa <gülüyor> bu ileriye dönük düzgün bir toplum haline gelir. Ama o çocuklar birey olarak e, düzgün yetişmeyecek olursa bu elbette toplumda düzgün olmayan bir toplum haline gelecek. Yani işin e, medarı döndüğü nokta ailedir. Evet. Aile bireyleridir. Ailede oluşacak, e, çoğalacak çocuklardır, nesillerdir. Bu bağlamda evlilikte ki o ki ana gayelerden bir tanesi hepsi demiyorum. Çocuk ise o zaman çocuk olmaması noktasında yani koruma diye tabir ettiğimiz işlemde hiçbir taraf tek taraflı hak sahibi değildir. Gerek erkek olsun gerek kadın olsun ben çocuk istemiyorum. Ki hür iradesidir, istemeyebilir. Bu noktada korunma hakkı da vardır ama bu korunma hakkını kullanması karşı tarafın gerek hanımı olsun gerek kocası olsun rızasına mevkuftur. Bu normal durumlarda. Ama çocuk talep etme noktası öyle değildir. Çünkü asıl olan zaten çocuk talebidir. Hmm. Dolayısıyla çocuk oluşumunda her iki tarafın iradesi değil, çocuk oluşmaması yani çocuk yapmama, korunmada ise her iki tarafın iradesi esas alınmaktadır. Yani buna göre mesela diyelim ki eşlerden biri çocuk talep edecek olsa, ee, bu çocuğun oluşabilmesi veya da bu çocuğun oluşması için gerekli olan şeylerin yani korunmamak noktasında karşı tarafı ikna etmek zorunda değildir hukuksal anlamda. Hmm. Çünkü e, evlilikteki ana gayelerden bir tanesi nesildir. Evet. Ee, ama bir taraf ben çocuk istemiyorum diyecek oluyorsa, korunmak istiyorum diyecek olursa bu noktada karşı tarafı da razı etmeli. Tek taraflı böyle bir hakka sahip değildir. Hmm. Bu hemen hemen Hanefi kaynaklarında e, Geniş olan bütün kitaplarda bunu görebiliriz ki özellikle Bedaüs Senai'de e, bu konu detaylı bir şekilde ele alınmış. Yine Muhyi'tül Burhani'de detaylı olarak ele alınmış. Son dönemde kaleme alınan Muhammed Muhyiddin Abdülhamid'in Ahval-ül Şahsiye isimli eserinde detaylı olarak ele alınmış meselelerdendir. Şafi fıkhında da bu böyle İmam Nevevi bunu özellikle dillendiriyor ki i̇bn Kudame'ye, Muni'ye baktığımız zaman e, Hanbelilerde de böyle olduğunu ki orada farklı görüşler olmakla beraber tercih edilen görüşün bu olduğunu görmekteyiz. E, ama Hanefi mezhebinde i̇bn Abid'in bu konuyu biraz daha farklı yere taşıyarak ki Bedaide de var bu diyor ki bu bahsettiğimiz normal durumda. Ama e, çocuğun oluşmasında bir takım mazeretler olsa, yani yani bir adam çocuk talep etmiyor veya bir kadın çocuk talep etmiyor, korunmak istiyor ama kendince bir takım gerekçeleri olsa bu gerekçeler müvâcihesinde de mesele değerlendirilmelidir. İşte buna örnek olarak 4-5 tane e, özürden bahsediliyor. Bunların işte ilki diyelim ki düşman topraklarındasınız, savaş halindesiniz, hmm. oluşacak olan çocuğun e, esir edilmesi, Veyahut da günümüzde olduğu gibi ahlak bakımından o düzgün bir şekilde yetiştirmenize imkan tanınmaması, elinizden alınması gibi bir takım durumlar söz konusu ise o zaman burada tek taraflı olarak karşı tarafın rızası olmadan da kişinin koruma hakkı olabilir diyor. Çünkü bu farklı bir olaydır. Evet. Ee, ama işte maddi sıkıntı gibi bir takım durumlar ise böylesi bir durumda. Ha, bunun tabii hastalık tarafı da olabilir. Ee, diğer çocuklara zararı da olabilir. Bunlar bir gerekçedir. Hı -hı. Bu gerekçelerin durumuna göre yani boyutuna göre de mesele şekillenir. Ama sadece ben sorumluluktan kaçıyorum. Yani ben çocuk istemiyorum. Ben evde ses istemiyorum. Tarzındaki bir düşünce ise ki doğal olarak da kadın da çocuk talep ediyor. Genelde sorular bu minvalde geldiği için tasviri böyle yapıyorum. Ters de olabilir bu. Yani kadın talebe, talep etmeyip de erkek de talep edebilir. Eğer herhangi bir mazeret, herhangi bir gerekçe Gerçek anlamda dinin itibar edeceği bir gerekçe yoksa tek taraflı bu olmaz. Karşı tarafın bu noktada illaki onayı alınmalıdır. Onayı alınmadan eğer bir korunma işlemine giriyor ise kişi burada elbette karşı tarafın hakkına tecavüz etmiş olur, günah işlemiş olur, zulmetmiş olur. Ee, diğer taraftan helallik alması da gerekecektir. Evet hocam bu soruyla kısa bir araya gideceğiz. Arın yine sistem mi göndermiş olduğunuz soruları sormaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Kıymetli izleyenlerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Boşandıktan sonra eski eşim taksit taksit bir yıl boyunca nikahta takılan altınlar mehire ek olarak fazlasıyla nakit para hesabıma yatırdı. Kendisiyle en son konuşmamızda ''Bunların benim hep hakkım değil ve eşit olarak bölüşebileceğimizi söylememe rağmen yine reddederek ister kullan, ister bağışla ben ödeyeceğim.'' dedi. Hesaplarıma para ve altın gönderme bir yıl boyunca devam etti. ''Maddi olarak hiçbir ihtiyacım yok. İslam hukukuna göre ne yapılması lazım?'' demiş. E, tabii her şeyden önce e, eşler birbirlerinden ayrıldığında e, bu ayrılık neticesi de bir takım haklarda doğacaktır. Hı hı. Bu haklardan bir tanesi kadının iddet beklemesi ve bu iddet döneminde nafakasının eşine ait olması. Bu nafakadan kastettiğim hem meskendir, hem yemesi içmesidir. Çocukların bakımı noktasındaki maddi külfet de sadece ile sınırlı olmamakla yani iddetle sınırlı olmamakla kayıtlı olarak yine erkeğe aittir. Ama günümüz hukuk sisteminde olduğu üzere o ki siz bir evlilik yaptıysanız bu evlilik sürecinde eşlerden hangi taraf bir mal edinmişse o mal da yarı yarıya bölünür diye bir şey İslam hukukunda yoktur. Hmm. Yani evlilik hayatları birleştirme, hayat ortaklığıdır ama bu maddi anlamda mülkleri birleştirme olarak algılanmamalıdır. Herkesin kendi şahsına ait özel mülkü kendine ait olarak kabul edilir. Yani evlenmek erkeğin malına, kadının ortak olmasını gerekli kılmadığı gibi kadının malına da erkeğin ortak olmasını gerekli kılmaz. Evet. Dolayısıyla ayrılık vaki olduğunda eğer e, koca eşinin e, evlenmede konuşulan mehrini vermemiş ise e, veya bir şekilde bu mehri hanımı ona helal etmemiş ise, bir şekilde anlaşarak helalleşmemişlerse Öncelikle bu mehri vermekle mükelleftir. Hı hı. Ee, dediğimiz gibi e, iddet döneminde nafakasını da vermekle mükelleftir. Ha, evde veyahut da takılarda kadının şahsına ait olan, kadına verilen ki bu hediye de olabilir. Başka şekilde de olabilir. Bu da kadına aittir. Yani ben bunu hediye ettim ama ayrıldıysak bunu hediyemi geri istiyorum deme hakkına koca sahip değildir. Veya tersi de kadın belki kocasını hediye etmiş. O ki ayrılıyorsak hediyemi geri istiyorum deme hakkına sahip değildir. Bu konular birbirlerine verilir. Ama bunun haricinde e, herhangi bir talepte bulunmak her iki açıdan, her iki taraftan yani gerek erkekten kadından talep etmesi, gerek kadının erkekten talep etmesi mümkün değil dini anlamda. Ama bunun yanı sıra taraflar kendi gönül rızasıyla karşı tarafa fazlından verecek olsa, yani sizin böyle bir talebeniz olmadığı halde veya da talep ettiğiniz ama böyle bir icbar yok yani sadece verirsen istedim hmm. anlamında. Ama verme mecburiyetinde değil, vermemesi durumunda herhangi bir yaptırım uygulamayacaksınız. Böylesi bir durumda kişi kendi iradesiyle size bir şeyler veriyorsa bu bir hediye kabulindendir. Güzel bir örnektir aslında. Evet çok güzel bir örnek ee, Niçin güzel bir örnektir? Hmm. Çünkü evlilik evet meşru olduğu gibi ayrılık da meşrudur ve bu evlilik sürecinde bir birlikteliğiniz olmuştur öyle veya böyle, böyle, bu birliktelik bir şekilde devam etmeyebilir ama nefretleşmeye sebiyet vermeme adına bir nevi vefasızlık da adına imkanı olan taraf, diğerine hediye kabilinden fazladan bir şeyler vermesi de güzel görülmüş olan bir şeydir. Evet. Mecbur olmamakla beraber bunu veriyorsa diğer tarafın bunu almasında mani bir durum yok. Zaten e, sual eden kardeşimizin de ifade ettiği üzere yani eş eşine bunu vermek zorunda değilsin, bunu yarı yarıya bölüşebiliriz dedi halde yok ben veriyorum ister kullan ister kullanma ki ben de muhtaç değilim diyor sualinde. Evet, evet. E, dolayısıyla bu bir hediyedir, alabilir e, ama yok ben bu hediyeni talep etmiyorum deyip de alma hakkına da sahiptir. Hı hı. Yani illaki o veriyorsa mecburen kabzetmek almak zorundadır der, der, denmez. Ee, ama yani hayra sanatta da kullanılabilir, şahsında da kullanılabilir. Bu aslında hukuk değil. Yani fıkıh bu değil. Evet. Çünkü fıkıh e, kişinin mecburen vermekle mükellef olduğu şeylere tahallük eder. Hı hı. Mesela miras hukukuyla alakalı çok karşımıza e, geliyor. İşte e, diyor ki e, ben normalde yarı hisse alacağım ama tam hisseyi bana abim verse olmaz mı? Eğer yani erkek kardeşi verirse olmaz mı? Gönül rızası ile veriyorsa niye, niye olmaz. E hatta sana değil dışarıdaki bir adama verse de yine olur. yine olur. Hiç yani sizin annenize babanızla alakalı olmayan hariçteki bir insana sen de versen bu da olabilir. Ama hukuk olarak baktığımız zaman sen hakkını önce bir bil, tespit et. İşte kardeşlerin haklarını tespit etsin, ne olduğu sabitlensin. Bu netleştikten sonra kim kime ne veriyor, ne kadar veriyor, tabi hür iradesiyle bunu yapıyorsa bu fıkı karışmaz, buna İslam fıkı karışmaz. Bu konuda hediyeleşmektir. Hatta buna teşvik bile vardır. Evet. Ama bunu şöyle algılamayalım. Yani bu bir miras hukukunun bir hukukudur. Veyahut da işte evliliğin bir neticesi bir hukuku olarak değil, bir hediyedir. Hediyeleşmede de bunda bir sınırlama yoktur. İstediği kadar istediği şeyi hediye edebilir. Yeter ki karşı taraf da bunu kabul etsin. Kabul etsin. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da adet dönemi dışında gelen akıntının abdest bozmadığını önceki sorularda söylediniz. Peki gelen akıntının renginin sarı iltihaplı olması durumunda da abdesti bozmaz mı? Adet dönemi mi? Adet dönemi Adet dönemi mi? dışında. dışında. Evet. Şimdi şöyle ki bu konuyu hatırladım. Normalde kadınların aybaşı hallerinin harici, lohusallık durumlarının haricinde mutat bir durumdayken Belli bir yaş aralığı da var. Rutubetül ferş diye tabir edilen bizim kitaplarımızdaki ki şu andaki ifadeyle vajinal salgı deniyor. Hı hı. Bu mutak bir şekilde ise olması gerektiği şekilde ise bunun abdesti bozmayacağı ve necis olarak kabul edilmediğini ki detaylı bir şekilde biz bunu evet. daha önceki programlarımızda anlatmıştık hem e, kitaplarımızdaki verilerle hem de günümüz tıbbının verileriyle e, bu konuda detaylı bilgi vermiştik hatırlayacak olursanız. Heh. Ancak sualde e, burada işte iltihaplı renginin değişikliğinden bahsediliyor ki o dönemde Normalinin dışında aslında bir şey, demek biz demek ki. bunu vurguladık. Yani biz normal, muhtattan bahsediyoruz. Hı. Çünkü kitaplarımızda hanefi kaynaklarında özellikle der ki e, bir akıntı yani bir sıvı Normal şartlarda abdesti bozmuyor idi. İşte gözden gelen yaş gibi, yani ağızdan gelen salya gibi veya burundan gelen affedersiniz sümük gibi. Ama bu bir hastalıktan kaynaklı gelecek olursa ki hastalıktan kaynaklı yani bu gelen şey aslında muhtat değil. Başka bir şey geliyor ki buna işte yani hastalık, irin gelmesi, kan gelmesi, iltihap gelmesi olarak talak edilir. Eğer böyle bir şey ise bu zaten abdesti de bozan, o şey necis olarak da kabul edilir. Dolayısıyla bahsettiği gibi kardeşimizdeki var olan o ıı, akıntı, Aslı akıntı demeyelim, rutubet, nemlilik, mutadın haricinde renginde bir farklılık olması gerektiği şekilde değilse bu zaten başka bir şeydir, hastalıktır hmm. ki böylesi bir durumda bu bir iltihaptır. İltihap ise necistir. Necis olan bir şeyin de vücuttan çıkması elbette o kimsenin abdestini de bozacaktır. Dolayısıyla bizim orada ilk bahsettiğimiz olay bununla alakalı değil. Tabi şunu da vurgulamakta fayda var. Hani dedik ya vücutta normal mutad olarak gelen akıntı, abdesti bozmaz iken bir ağrı veya bir hastalık neticesiyle geliyorsa abdesti bozar derken, bu şu demek değildir. Diyelim ki e, gözyaşı abdesti bozmaz. Kitaplarımızda bu geçiyor. Ama e, kişide bir göz hastalığı oluştu ve bu göz hastalığından dolayı gözleşi devamlı geliyor. Yani muhtadın dışında bir gözyaşı geliyor. Bu abdesti bozar mı? Şimdi burada bakmamız gereken şu, gelen şeyde bir değişiklik var mı? Gelen şeyin miktarının artması veya eksilmesi hmm. değildir. Örneğin gözde her daim bir yaşlılık olur. Evet. Ki gözün kuruması bir hastalıktır. Bu yaşlılıkta e, insan yüzüne akmasın diye Allah-u Azimüşşan yaratırken göz kanallarındaki işte e, kılcal kanallar vasıtasıyla tahliye olur. Yani yukarıdan yaş gelir tabiri caizse alttan akıp gider. Vücuda insanın yüzüne gelmez bu. Evet. Ama o kanalların tıkalı olması bir hastalıktır. Hmm. Dolayısıyla gelen yaş gidecek yer bulamadığından dolayı dışarı, akacak. dışarı akacaktır. Bu bir hastalık olarak telakki edilir. Ama bu hastalık o yaşı yaş olmaktan çıkarmamıştır. Anlayabildiniz mi? Evet. Dolayısıyla bu yaşı yaş olmaktan çıkarmadığı için o yine değildir <gülüyor> yine abdesti bozmayacak. Ama diyelim ki kişinin gözünde bir iltihaplanma neticesiyle gelen bir akıntı varsa hmm. ki bu akıntı o zaman yaş olmaktan çıkmıştır, o zaman bu abdesti bozar. İşte adam e, grip olduğundan dolayı affedersiniz burnu akıyor devamlı. Ama akan şey bahsettiğimiz e, normal mutat e, sümüktür. Bunda da abdest bozulmaz hmm. ama gelende bir iltihap var farklı bir şekilde geliyorsa yani muhtadın ötesinde gelen bir şey varsa bu durum müstesnadır. Hmm. O yüzden burada hani hastalıktan kaynaklı veya hastalık olmadan gelmesi meselesinde gelen şeyin muhtat olup olmamasına bakmamız evet. gerekir. Eğer o hastalık geleni muhtatlıktan dışarı çıkartması durumunda bu bahsettiğimiz kural müvacihesinde o şeyin abdesi bozduğunu söylememiz gerekecek. Gözle mesela çapaklanma oluşuyor bazen hocam. Evet. Ee, hani Bazen abdes oluyorsunuz belirli bir zaman yaşayan sonra çapaklama oluyor. Onu da alıyorsunuz mesela evet. gözden. O da hani gözden çıkan, harici bir şeyden Gözden ama. çıkan yani mutat bir şeyin abdesti bozmayacağını söyledik. Evet. Yani yaş bozmayacağı gibi çapak da zaten hmm. abdesti bozan bir durum değildir. Mutatdır. Bazı bünye bunu çok yapar, bazı bünye bunu az yapar. Tamam. Bazı insan hani gözünüze bir çöp baktığı zaman gözünüz çok yaşlanır. Hmm. O yaşlanma mutatın dışı gibi algılansa da yani bir hastalıktan şeklinde değil. Çünkü gelen şey yine yaştır. Evet. Ama göz iltihaplanması farklı odur, şey. o farklı. O Çünkü gelen için. sıvı değişmiştir. Evet hocam. Mesele odur. Bir diğer sorumuz hocam. Bir kişiden alacağım var. Mahkeme yoluyla bunu tahsil edeceğim. Ancak benim alacağımın haricinde faiziyle bu para bana gelecek. Ben bu alacağım fazla parayla bankaya olan faiz borcumu ödeyebilir miyim? Diye sormuş. Evet. şimdiki öncelikle şunu vurgulamakta fayda var yine. Sizin birinden bir alacağınız var ve karşı taraf bu alacağı vermiyor. Hı hı. Tabii vermiyor veya veremiyor. Burası önemlidir. Evet. Eğer karşı tarafın imkanı olduğu halde bunu vermiyorsa bu matıldır. Yani ödeme imkanı olduğu halde ödememesine Efendimiz matıl olarak ifade etmiş ve bunun bir zulüm olduğunu vurgulamış. Ama ödeme imkanı olmadığından dolayı ödeyemiyor ise Böylesi bir durumda Kur'an-ı Kerim'in bize tavsiyesi ve لِلٰهِ مَيْسَرَةٌ Yani elinin boşluğunu bollanıncaya kadar ona mühlet vermektir. Herhangi bir yaptırımda bulunmamaktır. Müslüman'da da olması gereken ahlak budur. Ama karşı taraf ödeme imkanı var ama bir şekilde ödemiyor. E, ya malının ucuza gitmesini istemediği için ödemiyor. Veyahut başka yerde bir ticari işlemi var. O ticaretinin bozulmaması için ya daha büyük bir kar beklentisinden dolayı sana bunu ödemiyor ki bu e, neticede bir başkasından sebep kendisini tercih etmiş olmasıdır. Evet. Asli bir ihtiyaç olarak telakki edilmemek kaydıyla. Böylesi bir durumda siz de o alacağınızı alabilmek için mahkemeye müracaat ediyorsunuz. Günümüz hukuk sisteminde çünkü başka alternatif yok, başka şekilde tahsil edemiyorsunuz. Ve yasal süreç başladığı zaman da yasal süreç ona bir faiz yükü bindiriyor. Böylesi bir durumda e, siz o paranızı alabilmeniz için, karşı taraf ödemediğinden dolayı, ödeyemediğinden dolayı değil, bunu yine özellikle vurguluyorum. Ödemediğinden dolayı siz o paranızı alabilmeniz için yani hakkınıza ulaşabilmeniz için bir takım masraflar yaptınız. Bu masrafları karşı tarafa yükleme hakkına dinen sahipsiniz. Bunun isminin ne olduğunun önemi yoktur. Yani resmiyette buna belki faiz derler. Parayı geciktirmeden kaynaklı ceza derler ama neticede siz alacağınıza ulaşabilme adına o farklılığı karşı taraftan talep ediyorsunuz çünkü o masraflar sizden çıktı. Ama diyelim ki siz 10 liralık alacağınızı tahsil edebilmeniz için 12 lira harcadınız ama mahkeme 14 lira hüküm verdi. Hani avukat masrafları hmm. vesaireyi ben kastediyorum, harcadığınız masraflar. Bu 14 liranın normal görüntüde baktığınız zaman 10 lirası sizin ana alacağınız, 4 lirası ise şu andaki isimde faizdir. Ama 4 liranın 2 lirası sizin cebinizden çıkmıştır. Avukata vesaire vermek hmm. suretiyle. Bir kere o 2 lirayı oraya verebilirsiniz. Niye? Çünkü bu borçlunun borcunu ödememesinden kaynaklı masraftır ki, bunun sorumluluğu borçluya aittir. Evet. Ödememesi değil, yine, özellikle yine vuruldu. Ödememesi. Ödememesi. Geri kalan iki lirası ise ben ona da vermeyeyim, onu fakir fukaraya vereyim de hakkınız yoktur. Çünkü o saatten sonra zulüm değişir, bu sefer siz ona zulmetmiş olursunuz. Evet bir zarar var, zarar izâle edilir ama zarar karşı tarafa zarar vererek izâle edilmez. Kuralınca ee, örneğimizde olduğu gibi 10 lira alacağınız vardı, bu 10 lira alacağınızı mahkeme yoluyla 14 lira olarak tahsil ediyorsunuz. 14 liranın 2 lirasını e, sizin yaptığınız masraflarsa oraya çevirirsiniz. Geri kalan 2 lira ise karşılıksız olmasından dolayı o 2 lirayı karşı tarafa vermek zorundasınız. Ya o bana zulmetti ben bunu vermeyeyim deme hakkınız yoktur. O zaman zulüm tersine dönmüş olur. Peki burada soal edildiği gibi o 2 lira farkı da ben ona değil de benim başka bir davam var, başka bir olayım var veya devletin benden icbar ettiği bir faizli bir işlem var ben onu orada kapatsam olur mu derseniz aslında bu 2 lirayı siz şahsınıza kullanmış olursunuz. Evet. Çünkü öyle veya böyle oraya ödemeniz gereken o rakam belki sizden zulmen alınıyor ama orada zulmü yapan kişi farklı bir kişidir. Yani şöyle düşünün. Siz ortada bulunan bir şahısınız A şahsı size zulme diyor, Siz ise B şahsına zulmetme hakkınız doğuyor. Siz B şahsına zulmederek A şahsının zulmünü bertaraf etmeniz doğru olabilir mi? Elbette olmaz. Yani ne yapayım ben A'nın zulmünü defetmek için B'ye zulmettim demeniz haklı bir gerekçe değildir. Dolayısıyla faiz borcuyla başka bir faiz borcu kapanmaz. Ama dedim ki zulmeden kişi de aynı kişi faizi kendisine tereddüt ettiren kişi de aynı kişi ise yani A şahsıyla olan diyalogunuzda bir taraftan borcunuz var, faiz borcunuz, bir taraftan da faiz alacağınız var onun isminin ne olduğu önemlidir, onu ona mahsup dersin, ben sana faiz vermeyeyim de o verdiğimi sen kendin faiz olarak telaffi et, bunun bir önemi yoktur, hmm. bu caiz olabilir. Ama kurum farklı olursa mesela iki tane faizi işgal eden bir kurum, biriyle şey, mahkemelik olduğunuz yerine de faiz borcunuz i̇şte var. İşte o yani. kurumlar farklı olsa da, kurumların temelde bir olduğu bir nokta var mı? Yoksa tamamıyla müstakil ayrı kurumlar, aynı cep, aynı şahıslardan müteşekkil mi? Yani özellikle belki bunlar devlet kurumu gibi gözükebilir Hı. ama özelleştirilmiş, borsada hisse senedi alınıp satılan evet. kurumlarsa o zaman özel firmalar konumunda olacaktır ki yani aldığın ve verdiğin kişilerde bir farklılık, farklılık olacak. Böyle bir şeyse bu caiz olmaz. Mesela banka bir tanesi A bankası, bir tanesi B ama bankası. farklıdır. Belki meşru değildir. Her ikisi de gayret Faizli bir şey yapıyor. Yani mi? biri sana zulmediyor, ötekinin zulmünü Hı. diğerden elde ettiğin faizle ne yapmış oluyorsun? kapatmış oluyorsun. Bu doğru bir şey doğru. değildir. Orada i̇şte tek onu... aynı kişi üzerinde yapılan. Mesela o aynen öyle. Tek bir kişi üzerinden yapılıyorsa yani veya tek bir şey yani zalimin zulmünü ondan aldığınla ona ödemiş oluyorsan evet. bunda bir sıkıntı yok. Ama zalimin zulmünü başka bir mazlumdan aldığınla yaparsan bu sana böyle bir hakkı doğurmaz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam almak istediğim bir ev için satış öncesi tapuda katılım bankasının aldığım finansmanın bank aracılığıyla peşin altınsa Tapu dışında elden verilip evin raiç bedelinin değerini yarısı kadar göstermem isteniyor. Örneğin 525 binalık bir ev tapudaki bedeli 275 bin olarak gösterilmiş. Böylece daha az tapu harcı ve vergi ödenip vergi kaçırıyorlar. Hangi ev sahibiyle konuşsam evin raiç bedelini tapuda düşük göstermişler. Ben harama bulaşmadan ev almak istiyorum. Evimin gerçek değerinden tapu harcını ve vergisini vermek istedim. Buna karşı çıkıyorlar. Eğer diğeri yükseltirsem... Önceki mal sahibi vergi cezası ödemesi gerektiğini söylüyorlar. Piyasada gerçek değerinden gösterilmiş ev neredeyse yok. Böyle yaparsam hem pararama girer hem de evin başına bir şey olduğunda devletten daha düşük bir destek oluyor, alıyor oluyorum diyor. Maalesef 190 ev sahipleri böyle ne yapmam gerekir diye sormuşlar. Evet. Hani e, halk arasında bir ifade vardır e, balık baştan koktuğu evet. meselesi. Ee, aslında bu gibi suallerin kaynak noktası da e, vergi düzeninde maalesef adaletin olmaması. Hı hı. Ki bunu aslında e, bununla iştigal eden kurumlar da açık bir şekilde dillendiriyor. E, sistem o şekilde kurulmuş ki inşallah düzenle Rabbim e, adil bir vergi düzeninin e, bir an önce bu memlekette tatbik edilmesini Rabbim nasip eder. Temennimiz ha. bu yönde. Ha. Eğer böyle bir durum olursa tabi ki bu gibi sorulara vereceğimiz cevap kesinlikle mümkün değil. Ama bakın bahsedildiği üzere bir binanın veya bir dairenin vergilendirmesi tabi ki onun alım, alımı ile alakalı yani alım bedeliyle ile alakalı. Hı. Ama alım bedelinde bir raiç bedel denilen bir uygulama var. Raiç bedeli tespit eden ise belediyelerdir. Yani evet. siz şahsınıza göre ben buraya işte 10 liralık bir yeri ben 2 liraya aldım demeniz yeterli bir beyan değildir. Evet. Neticede buranın son nihai nokta olarak raiç olarak tespit edilen bedel belediyenin Belediye tas yani. demiş olduğu bir bedeldir. Aslında belediyenin o raiç bedel olarak söylediği ise piyasadaki alverlerden çok düşük olduğu da neticede o belediye dışarıdan gelen bir kurum değil. Yani piyasada olan Aynen. bir kurumdur. Kendi yani mahallesini yani semtini kendi bilen Kendi mahallesidir. O semtinde ticaretin nasıl olduğunu, gerçekte oranın değerlerinin ne olduğunu o daha iyi biliyor. Ona göre bir raiç bedellenme. Aslında bu vergilendirmede kendilerince bir kural getiriyorlar. O kuralın çok fazla fahiş olduğunun farkındalar ve kendilerince yine malın bedelini düşürerek bir adil bir vergilendirme sistemine sokmaya çalışıyorlar. Yani aslında teoride baktığımız zaman söylem ile eylemde bir farklılık var evet. konuşuyor. O yüzden burada evet vergi kaçırmak doğru bir şey değildir. Biz bunu söyleriz. Ama burada bizatihi devletin kendi yapmış olduğu bir uygulamada siz zaten deseniz bile ben bunu raiç bedelden göstermeyeceğim, öz bedelden göstereceğim olursa bu birçok tatbiki olarak hani paralelde belli şeyleri sürükleyecek, hmm. belli sıkıntıları doğuracaktır. tabii temennimiz bunun kökten halledilmesi, kökten çözülmesi. Yani bu konuda yalan belene ihtiyaç duymadan hmm. bu işlerin bir an önce halledilmesi bizim temennimiz. Rabbim inşallah o günleri görmeyi nasip eder. Ee, yani hukukta da tam manasıyla bir adaletin cari olacağı, e, vergilendirmede de tam bir adaletin cari olacağı e, sistemin tez zamanda memleketimizde hakim olmayı Rabbim nasip eder. Ah. E, bu bağlamda hatta Rabbim Türkiye'yi bu konuda da diğer İslam e, devletlerine karşı da önde olmasında. Mi? yine temennimizdir. Büyüklerimizden duyduğumuz dualar hep bu konumdaydı. kefendi Hazretlerimizin hmm. şu şekilde dua ettiğini çok gördük. Ya Rabbi memleketimizi tarikatta, hakikatta, marifette, şeriatta önder eyle. Hmm. Ki amin bu duayı çok kez duymuşuzdur. İnşallah kalbimizdeki var olan duamız da budur. Rabbim hmm. tez zamanda bu duanın tecelli edildiği günleri görmeyi Rabbimizlere nasip etsin. Inşallah. Amin inşallah hocam. Bir diğer sorumuzla da Rabbimizin e, Sıla-i Rahim emirlerini ben çok fazla uygulayamıyorum hocam, benim annem 23 yıldır MS hastası, tabii ki her şey Allah'tan fakat benim babam, halamlar, e, ölmüş babaannem, e, annemi mahvettiler, o zaman küçüktüm hemen her gece babam tarafından içkili geldiğinde halamların, babaannemin fitnelerinden hep dayak yiyordu, hatta bir keresinde intihar bile etmiş. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak kardeşimizin bayağı uzunca yazmış, e, teferruatlı yazmış, e, benim sıla Rahim yapmamam doğru olur mu? diye sormuşlar. Şimdiki tabii her şeyden önce Sıla-i Rahim nedir? Sıla-i Rahim'den gaye nedir? Bunu anlamamız gerekir. Evet. Yani size iyi davranan bir teyzeniz, size iyi davranan bir halanız, size karşı şefkatli olan bir ağabeyinize karşı e, halatır sormanız, onun yanınıza gitmeniz bu bir erdemlik değil. Zaten bu olması gereken. Yani iyi olan, davranan bir kimse, insan iyi davranır. Evet. Ama bu konuda sizin yakın akrabalarınızı gitmeniz, onların hal hatırını sormanız, onların yanlışları varsa yanlışlardan dönmeleri noktasında onlara telkinde bulunmanızdır. Diğer anlamıyla Sıla-i Rahim. Ki Kur'an-ı Kerim'de, İsta'nızı billahi yâ yâllezîne âmenû ku enfusekum ve ehlikum nara Bakın bu hitap çok önemli. Ey iman edenler, hem kendilerinizi hem de yakın Hı. akrabalarınızı cehennem, cehennem ateşinden, ateşinden muhafaza edin. E nasıl muhafaza edeceksin? Hani mer'a mümkinünkeren, Fev 27. Hani biriniz bir münkeri, bir yanlışı gördüğü zaman eliyle düzelsin. Fe yastatih eğer buna imkanı yoksa diliyle düzelsin. Ona da imkanı yoksa kalbiyle. Ee, yani burada evet teyzeniz, halanız babaanneniz veya anneanneniz zamanında bir zulüm yapmış, zamanında yanlışlık yapmış. Sizin bu çocukluk döneminizde tabi bunu görmeniz anneniz de eğer vefat etmişse bu konuda sizin için bir uhde oluşmuş. Ama bu ahirete kalmış olan bir şeydir ki onlar hala da hayattadır. Pişman olma imkanları vardır, yaptıklarından nedamet gösterme durumları vardır. Bu konuda silah-i rahim yapmak aslında bir nevi tebliğde bulunmak, onları cehennem ateşinden koruyamaktır. Yoksa nahalleri halleri varsa görsün, onlar benden uzak kalsın şeklinde meseleyi inkıtaya uğratmak ise elbette doğru bir işlem değildir. Yani sıra-i rahim sadece gidip akrabalarla çay içmek değildir, oturup onlarla yemek yemek değildir. Onlarla muhabbet etmek sadece bu değil. Evet bunları içerir ama artı, tebliği de içerir, marufu da içerir. Yanlışları varsa, yanlışların düzeltilmesi için bir imkan sağlamak. Ki maddi olarak sıkıntıları varsa, sizin de buna imkanınız varsa bu konuda destekçi olmak. Bakın zekat vereceksiniz. Zekatta eğer etrafınıza, akrabalarınıza zekat verebilecek kişiler için de muhtaç biri varken dışarı değil, onları vermeniz. Onları kayırmanız, onları ön plana çıkarmanız. Bu bağlamda daha detaylı bir şekilde ele alınmakta fayda vardır ki hadis-i şerifte efendimiz Aleyhisselatu vesselam öyle buyuruyor. Her perşembeyi cumaya bağlayan gece Adem oğlunun amelleri Allah'a arz edilir ama sılahı rahimi kesen yani sılahi rahim yapmayan, akrabalık bağlarını gözetmeyen, birbirlerinden kopan toplumun ise Allah amelini kabul etmez buyuruyor. Yani dinimiz bu manada sılahıma e önem vermiş. Çünkü bakın fert yani topluluk fertlerden oluşur. Fertlerin bireyler olarak birbirleriyle bir bağlantısı kalmayacak olursa birbirlerinden kopmuş bir toplum hale gelir maalesef günümüzde olduğu gibi. Evet. Bir apartmanda oturuyoruz ama karşı komşumuzun kim olduğunu tanımıyoruz. İşte birini gösteriyorlar. İşte bak bu senin akraban. Ya ben bunu ilk defa gördüm diyorsun. Hmm. İşte yani örneğin babanın işte belki halası, teyzesi vesaire şu veya bu. Tabii mahremiyet çerçevesine dikkat etmek kaydıyla evet. sıla rahim her elbette önemlidir. Hem sosyal anlamda önemlidir. Birlik beraberlik anlamında önemlidir. Topluluk anlamında önemlidir. Bir de tebliğ etme anlamında da önemlidir. ayet kerimede de buyrulduğu üzere hem kendimizi hem de yakın çevremizi yarın ahirette olacak olan o azabı elinden kurtarabilme adına aslında bir nevi köprüden önce son çıkış kabiliğinden bir olaydır. O yüzden Rahim'i kesmek bu anlamda bir mazeret değil. Evet belki zulmetmişlerdir, belki yanlış yapmışlardır ama en azından onların o yanlışından vazgeçerek ahirete gitmesine sebebiyet verebilir. Evet. Nedamet göstermelerine sebebiyet verir. Gider güzel bir listan-ı ile hem tebliğde bulunur hem de eğer onlar dönmüyorlarsa, aynı teannüdünde devam ediyorlarsa da güzel ahlakıyla onlara örnek olur. Hmm. Yani hiçbir şey olmazsa bu olur ki bu da aslında tebliğde bir metottir. Evet. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Bitin namazını kılarken kunut duasını okumayı unuttum ve rükû yaptım. Rükû da aklıma geldi ama namazıma devam ettim. Sonunda seyir secdesi yaptım. Bu namazım sahih olmuş mudur? Ee, elbette sahih oldu Allah'ın izniyle şu anlamda. Çünkü e, sehir secdesi namazda vuku bulan, e, hataen sehven vuku bulan vacibin terkinden kaynaklı bir telafi secdesidir. Evet. Ee, kunut, vitir namazında kunut yapmak bu anlamda vaciptir. Bu insan vacibi unuttuğundan dolayı terk etmiştir. Ki bunun telafisi ise zaten sehv secdesiydi. Diyor ki rukuda aklıma geldi. Diyor dönmedim. İyi ki de dönmedi. Eğer dönecek olsaydı bu sefer namazı ifsad olacaktı. Hmm. E, çünkü vacibi yapayım diye bu sefer farzı e, iptal evet, etmiş evet. olacaktı. Bu da doğru bir şey değildir. En azından kasıtlı vacibi terk etmiş olacaktı. Bu da doğru bir şey değil. Namazın iadesi vacip olacak. O yüzden olması gereken de böyleydi. Namazına devam eder. Namazın sonunda ise selam verdikten sonra seyir seyircisini yapar ve böylece namazda vuku bulan, sehven vuku bulan o hatasını da telafi etmiş olur. Mesela kıl diye hocam, kunut duasını okumadan namazını bitirdi, selam verdi, kalktı, aa dedi ben dedi, işte kunut du duasından okumadım, yapmadım. Şimdi kunut duasını okunmamak ayrı bir şey, Yok, kunut, kunut yapmamak, yapmamak ayrı bir evet. şey. Bunları karıştırmamamız evet. lazım. Ee, kunut yapmadığını namazdan sonra hatırlayacak olsa veya başka bir söylem ile namazda bir vacibi namazdan çıktıktan sonra hatırlayacak olursa hmm. ve namaza da aykırı bir harekette de bulunmuş ise, yerinden kalkmış, evet. mekan değiştirmişse yapacak bir şey yoktur o konuda kişi muhakaza edilmeyecektir. Hmm, Ama tamam. selam verdiniz, daha henüz vücudunuzu kıbleden çevirmediniz, o anda aklınıza geldi, ya ben şu vacibi terk etmiştim diyerek, Allahu Ekber diyerek tekrardan, tekrardan secden. secdeniz tamam. yapabilirsiniz. Evet hocam. Soruyla da programımızın sona geldik hocam. Son olarak dua babına neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri e, dinimizi doğru olarak algılayabilmeyi, anlayabilmeyi, ve doğru olarak anladığımız o dinimizi de hayatımızda tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşâAllah. Ee, gerek bireysel olarak, gerek aile olarak, gerek toplumsal olarak da dini bugün İslam'ın hakimiyeti hem nefsimizde hem ailemizde hem toplumumuzda e, külli olarak bu gayret üzere bu ruh ile beraber olabilmeyi de Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Ben Çok cümle... teşekkür ediyoruz. Bir yanlışlıkla düzeltmek istiyorum. Programımız ilmihal olduğu için, hocamıza devamlı sorular sorduğumuz için beni bir anlamda hoca da zanneden kardeşlerimiz var. Bunu defaatle söyledim ama evet. hala aynı yanılgıya düşen kardeşlerimiz var. Hocalık vasfı kolay bir e, alınacak vasıf değil. E, uzun yıllar ilim gerekiyor, emek gerekiyor. E, bunlar kolay olmadığı için herkese de önüne gene de hafız hoca demek de o evet. kelimenin manasını da boşa çıkartıyor. Bu anlamda hani dikkat etmek anlamında da söylemek gerekirse kendimin hoca olmadığını. İnşallah oluruz hocam dualarınıza evet. ve değerli dostlarımıza dualarıyla ama olmadım beyan edeyim. Bu anlamda da kafanızdaki o düşünce de gitmiş olsun diyelim. İnşallah sizler de sorularınızı bizlere ilmihalet TV tv.com adresinden tekrardan gönderebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hepiniz evle aman olun. Hoşçakalın efendim.